Kibirden kurtulamıyorum, ne yapmalıyım? Kibirden kurtulamıyorum, ne yapayım? مَا غَرَّكَ Rabbikel kerim. Seni kerim olan Rabbine karşı mağrur eden nedir? Ey insan! Nedir seni bu hallere getiren? Nereden geldi, nereye gidiyorsun? Diyor ya Hasan Basri Hazretleri Neyine güveniyorsun? İki defa idrar yerinden Çıktın geldin işte. Bir erkekten çıkıyor idrarın çıktığı yerden. Sonra doğuyor dünyaya geliyor. Buradan işte insan dünyaya geliyor. Ya yuhel insanu Ey insan nedir bu halin? Ma bi rabbikel kerim Kerim olan Rabbine karşı seni mağrur eden nedir? Varlığımıza baktığımız zaman nereden geldik, nereye gidiyoruz? Aslında anlarız. Bugün bir kardeşim, talebe kardeşimiz ameliyat oldu allah Teala şifaları ihsan Amin. eylesin bütün hastalarımıza devalar versin Resul hocamız ahireti irtihale dedi. allah Teala ona alim akamlar lütfeylesin Amin. çok mücadele etti büyük cihadı vardır Resul hocamızın Niyazi hocamız var termede yüzlerce o da hafız yetiştirmiş o da hasta allah Teala ona da şifaları ihsan eylesin Amin. şimdi o kardeşim de ameliyat oldu dilinde kanser vardı genç bize bu neyi gösteriyor? Hiçbir şeye malik değilsin. Malik olduğuna sahip değilsin. Ne eline, ne yüzüne, ne gözüne. Her şey ondan. İnna lillâhi ve innâ ileyhi Ondan geldik, ona döneceğiz. Kimse buna, bu dönüşe engel olamaz. Mani olamaz. Ona gidiyoruz. Esasında bu gidişe bakarsak, bu bize kim olduğumu söyleyecek. Mevlana Hazretleri'nin Mesnevi'de anlattığı bir hikaye var, sinek hikayesi. Merkep gidiyor, bir yere Bevle diyor, orada idrarı var, bir sinek geliyor, saman çöpü var, oraya konuyor. Diyor ki, bu saman çöpü büyük bir gemi, ben de bunun kaptanı, deryasıyım. Buralar benden sorulur diyor. Başka bir hayvan geliyor, basıyor, ne saman kalıyor, ne sinek, ne gemi vesaire, hepsi yok oluyor. Esasında dünyada insanın hükmü bu. Nerede Roma, nerede İskender, nerede Firavun, nerede Namuru, Hepsi yok oldular. Hepsi hak ile oldular. Bizim de akıbetimiz o. Mezarlık bize bunu anlatıyor. Mezarlığa gidip oradan dünyaya bakarsa, oradan iş yerine, oradan makamına bakarsa mezarlık ona belki onlarca kitabın öğretemediği hakikati öğretecek. Allah'tan geldiği ona gidiyoruz toprak oasta